Kıymetli izleyenlerimiz kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Efendim Gökhan Türkoğlu, Esselamu Aleyküm Hocam. Faiz almanın ve vermenin günahı nedir, ne kalardır? İkisini birbirine karıştırmamak lazım. Faiz almak başka bir şeydir, faiz vermek başka bir şeydir. Biri zalim, öteki mazlum konumundadır. Zalimle mazlumu aynı kefeye koymak yanlıştır, durumdur. Eğer biri mecbur kalmışsa, mecburiyetten dolayı faizle para almak zorunda kalmışsa, alimlerimizin bu konuda söz birliğiyle söyledikleri vardır. Eğer biri zaruri olarak mecburiyetten mecbur kalırsa, faiz alabilir demişlerdir. Nedir bunlar? Evlenmek, Ev, konut bir de binek demişlerdir. Zamana göre tabi değişiyor. Bunlar zaruri ihtiyaçtır. Böyle durumlarda e, alabilir demişlerdir. Alimlerin söz birliğidir bu. Böyle bir durumda günahkar olmuş olur mu? Hayır. Mecbur kalmıştır çünkü. Ama faiz yemek yemeği Allah haram kılmıştır. Allah ve Resulüyle harbi ilan etmek olarak buyurmuştur. İkisi nasıl bir kefeye koyulur? Böyle toptan faiz almak ve vermek demek yanlış bir kelimedir. Biri zalim, söyledim öteki mazlum konumda mecbur kalmıştır. Bu da neye benziyor? Allah ayet-i kerimede e, haram kıldığı e, hayvanların etini beyan ederken ne buyuruyor? Diye? Leş, kan, domuz eti ve fal okları haramdır. Ama bununla beraber mecbur kalanlar kaldığınızda bu etlerden yiyebilirsiniz. Yani leşi domuz etini yiyebilirsin demiştir. Aşırı gitmemek kaydıyla, mecburiyetten dolayı. Faiz almayı da öyle hesap etmek lazım. Mecbur kalmıştır. Mecbur kaldığından dolayı. Mecbur kalınca Allah onu ondan sorumlu tutmuyor. Kimseye zulmetmemiştir emeği, kendi emeğini ne yapmıştır? Fazladan karşı tarafa vermiş olur. Onun için mazlum konumunda olduğundan dolayı ikisi birbirinden farklıdır. Eğer biri faizle para verir, faiz yerse o Allah ve Resulüne harb ilan etmiştir. Bu Allah'a şirktir. Bu ebediyen imanı kaybetmeye sebep olur. Ama alınca mazlum konumunda olduğu için mecburiyetten, mecbur kaldığı için eğer e, almışsa ki zaten bu böyledir e, onun durumu daha farklıdır söyledim, mecbur kalmıştır leş yemiş gibi e, anlamak gerekiyor Bu e, bunun böyle anlaşılması gerekir evet efendim aynı izleyenimiz Allah'ın selamı, bereketi üzerinize olsun Allah razı olsun size sorun benim arkadaşlarımdan biri diğerini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Yalancı dediğine göre öldürmüş. Bu günah mı yoksa sevap mı? Evet. Arkadaşı eğer böyle bir şey yapmışsa cinayet işlemiştir. Ebediyen e, cehennemi hak etmiş demektir. Hiç kimsenin böyle bir yetkisi yoktur. Resulünü de kabul etmese, Allah'ı da kabul etmese hiç kimsenin kimseyi öldürmek gibi bir hakkı yoktur. Savaş dışında. Eğer savaş olursa, böyle bir durumda karşı karşıya gelirlerse, evet o zaman ölür veya öldürür. Ama savaşın dışında herhangi bir sebeple hiç kimse, kimseyi öldürme hakkına sahip değildir. Dini ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, hatta Allah sizin onlara iyilik yapmanızı da men etmez dedi. Bu durumda yapılması gereken şey, peygamberi ona tanıtmaktı, ona sevdirmekti, ona anlatmaktı, öldürmek değil. Öldürünce ne olur? Cinayet olmuş olur. Herkes eğer kendi kafasına göre böyle hareket ederse ne olur? Kan gönlüne döner ortalık. Herkesin birbirini öldürmesi gerekir. Böyle bir şey olmaz. Allah böyle bir şeyi men etmiştir. Hatta düşmanlık yapmayı men etmiştir. Zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur dedi Allah. Zalimler kimlerdir? Eğer sizi dininizden dolayı, imanınızdan dolayı, öldürmek istiyorlarsa, memleketinizden çıkarmak istiyorlarsa ya da bunu yapanlara yardım ediyorlarsa işte zalimler onlardır dedi. Böyle bir durum yokken, savaş durumu yokken birini böyle öldürmek cinayet olur. Bunu düşünmek bile değil İslam'ı bilmemekti. Allah'ın emrini, vahyini bilmemekti. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hocamıza sorum. Şeytan Allah'a kullarının çoğunu azdıracağım derken insanları azdırabileceğini ve vesvese verebileceğini nereden biliyordu? Bir de hocamız kameraya dönük konuşabilir mi? Dudaklarını okuyamıyoruz. Teşekkür ederim. Demiş. Allah razı olsun. Şeytan nereden biliyordu? Allah kullarına, herhangi bir mahlukata, meleklere bir hitabı yaptığında her neyi hitap etmişse, her neyi söylemişse, aynen onunla ilgili bütün bilgiyi bir anda da verir ve gösterir. Nasıl ki meleklere, Adem'e secde edin, derken meleklerine dediler, e, yeryüzünde bir halife yaratacağım, buyurdu ondan meleklere. Meleklerine dediler, Ya Rabbi, kandı döken fesat çıkaran birini mi halife kılıyorsun dedi öyle söyledi. Melekler nerede biliyordu bunu? Daha Adem e, yaratılmamış. Yeryüzüne halife olmamış. Adem diye bir şey yok. Allah bu hitabı yaparken aynı zamanda Adem'i onlara gösterdi. Adem'leri ona onlara gösterdi. Hayatlarını gösterdi. Bütün ilmi Adem'le ilgili bütün ilmi bir anda onlara vermiş oldu. Aynı şekilde İblise de vermiş oldu. Secdeyeden emrini verirken Adem'le ilgili bilgiyi İblis'e de vermiş oldu. İblis oradan anladı ki onlara vesilse verebilir. Şükürsüzlük olsunlar diye, şükretmesinler diye vesilse verebileceğini, kendisine bağlayabileceğini, onun Adem'in zafiyetini gördüğü, anladı, bildi bunu. Evet. Allah hitap edince bildi. Yoksa e, nereden bilecek? Daha yaratılıp yeryüzüne gelmemiş. Ondan dolayı bildiler. Evet. Mesela bir de örnek vereyim. Allah bir kura dese ki, kainatı yarattım. Bir kura bu şekilde hitap etse, kainatı nasıl, hangi safhalarda yarattığını ona aynı zamanda, aynı anda, bir anda göstermiş olur. O da kainatın nasıl yaratıldığını anlamış olur. Böyle. Evet, Yeryüzünde halife yaratacağım dediğinde de aynı şekilde kime hitap etmişse, Adem'le ilgili, halife ile ilgili bilgileri bir anda göstermiş oluyor onlara. Evet. Efendim Hüseyin Gür Hüseyin Çınar, Değerli Mürşidimiz ve sunucu kardeşimize saygılarımı sunuyorum. Allah razı olsun. Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Tefekkür ederken ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip, zihnimizi boşaltmak ve bazen de hayatımızı geriye doğru düşünmekten başka Tefekkür çeşitleri var mıdır? Efendimiz'den bu konuda görüş alabilir miyim? Kıbrıs'tan sevgi ve selamlar demiş. Allah razı olsun. Elbette ki vardır. Bir de tefekkür ümmet vardır. Ölümden sonrasını tefekkür etmek, düşünmek. Allah'ın huzuruna çıkıp hesap vermek. Rabbimizin bizi hesaba çektiğini, nimetlerini bir bir sayıp buna karşılık sen ne yaptın deyip bizi hesaba çektiğini tefekkür edebilir. Bu durumda gene geçmişe dönüp kendi hayatını hayatından anlatması gerekir. Kıyamet yerindeki hesabı düşündüğünde tefekkür ettiğinde evet, mizanın önünde hesaba çekildiğini hesaba çekilirken neyi kazandığını, neyi kaybettiğini düşünüp eğer yanlışlar yapmışsa bu durumda hesapta zor durumda kalmamak için evet, tövbe eder onlara Eksikleri varsa onları tamamlamaya çalışır. Bir de böyle bir tefekkür vardır, tefekkürü mü deniyor bunda buna. Bir de e, mürakabe vardı. Ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım derken bu mürakabenin başlangıcıydı. Sonra sonra kendisinin olmadığını, bütün varlığının Allah'a ait olduğunu, Topraktan olan bedenini toprağa verdiğini, Allah'ın nefettiği ruhu, Allah'a teslim ettiğini, arada bir varlık kalmadı. Bir de Allah'ın huzurunda bir hiç olarak durduğunu tefekkür etmesi gerekir, mürakabe yapması gerekir. Bu mürakabeyi yaptığında nefsini, aklını aradan çektiği için, varlığını aradan çektiği için burada perdeler açılır. Perdenin açılmasına sebep olur. Elbette ki bunu bir anda yapamaz. Gücü bir anda buna yetmez. Bunu yavaş yavaş yapar. Önce biraz yapar, yani bir dakika yapar, bakıyor ki başka tarafa dalmış. Beş dakika yapar, başka tarafa dalıyor. Yavaş yavaş bu yerine e, oturur. Özellikle uyumadan önce, zikirle uyuyup böyle tebekür etmek gerekir. Evet, bu e, kul ile Allah arasındaki perdelerin kalkmasına vesile olur, sebep olur. Ee, uyumaya çalışırken aynı zamanda hem zikir hem tefekkür hem mürakabe hangisini yapabiliyorsa e, yapıp öyle uyumak gerekir ki o gönül alemi mürakabeye alışsın e, perdeleri aradan çekmeye alışmış olsun e, Söyledim bir anda olmaz Bu bir mutlaka bir zamanı gerektirir e, Yavaş yavaş yaptıkça inşallah e, Bu arada perdeler de açılmış olur en azından iman ettiği şeylerin bir kısmı ile olsa, onları görecek olsa iman ilmelekin derecesinden aynelik'in derecesine çıkmış olur. Bu tefekkür aynı zamanda onun duası olmuş olur. E, müşahede duası. Allah ile arasındaki perdelerin kalkması için duası olmuş olur. Dua olmadan kabul görmez. Allah onu öyle ikram etmez. Evet, ne buyururdu? eğer duanız olmasa Allah seneden kıymet versin, neden değer versin? Kıymetini, duanı, değerini duandan alıyorsun çünkü. Evet, duamız tefekkür olsun, mürekabe olsun. Allah ile beraber olmaya çalışırken, aynı şekilde Rabbimizin huzurunda olduğumuzu evet, tatmak olsun. Yani göreceğiz ki Allah o ikramı yapar imarımızda ilme lehinden aynı lehin derecesine döner. Olur. Evet. Efendim Mine imiş. imiş. bu programa emek veren herkese teşekkürler. Allah razı olsun. Hocamıza saygı ve hürmetler. Mümkün olursa bir sorun daha var. Eşlerin birbirine olan emir edilen hakları nelerdir? Hayırlı geceler demiş efendim. Evet. Aslında herkes hakları biliyor. İki kişi evlendiğinde onlar sadece eş olmuş olmuyorlar. Aynı zamanda arkadaş olmuş oluyorlar, sırdaş olmuş oluyorlar. Birbirlerine ebedi hayat yolunda, yolculuğunda yoldaş olmuş oluyorlar. Allah ayet-i kerimede, Allah Adem'i yarattı, gönlü yanında bulsun diye bir de eşini yarattı. Ondan eşini yarattı. Eşlerin birbiri yanında gönüllerini sukun bulması gerekir. Huzur bulması gerekir. Bunun için ne gerekliyse o eşlerin birbiri üzerindeki haklarıdır. Gönüllerinin huzur bulması için, sukun bulması için, mutlu olması için e, haktır. Resulullah Efendimiz buyuruyor de vesselam, kadınların en hayırlısı Eşi onu gördüğünde, eşi ona baktığında gönlü huzurla, sururla dolandır buyurdu. Evet, eşler birbirini gördüğünde gönlü huzurla doluyor, sururla doluyorsa onlar birbirine eş olmuştur. Ya da hangisi bu konudaysa o eş olmuş eş olma hakkını da e, gereğini de yerine getirmiştir. Yok eğer bu yoksa böyle sanki iki ortağın birbiriyle iş yapar gibi senin hakkın budur benim hakkım budur biz ortakız. Benim de bu hakkım var, senin de şu hakkın var diyorsa onlar eş olamamış. Bir evde beraber ortaklık gibi, hayatı beraber yaşama ortaklığı gibi bir iş olmuştur, ortak olmuştur. Bu eş olmak değildir. Eşler birdir. Bir olmalıdır. Kendisini eşiyle bir görmelidir. Aynı görmelidir. Onunla beraber üzülüyor, onunla beraber seviniyor. Bununla beraber karşılıklı olarak bu böyledir. Aileleri de aynı şekilde eşler, eşinin ailesini kendi ailesi gibi görmelidir. Bakmalidir. Eşinin hatırına. Fedakarlık yapan mutlaka kazanır. Karşımızdaki öyle olmayabilir ama bu demek değil ki biz de onun gibi olalım. Biz Allah'ın emrettiği gibi sevdiği gibi yapalım. Eşimiz yanımızda gönlü sükum bulsun, huzur bulsun o da dolsun, Allah kurum sen eşliğini güzel yaptın. Ben zaten Adem'e eşini yaratırken böyle olsun istemiştim. Desin, karşımızdaki nasıl hareket ederse etsin. Sonuçta mesele Allah'ın emrettiği, sevdiği gibi yapmak değil midir? Öyledir. Yok ben böyle yaptım, o da böyle yapsın. Yok o niye böyle yaptı? Deyip karşımızdakini değiştirmeye çalıştığımızda yanlış yapmış oluruz. O da bizi değiştirmeye çalışır. Ne biz onu değiştirebiliriz, ne o bizi değiştirebilir. Dolayısıyla evde huzur kalmaz, kaos olur. Şeytan oraya gelir, şeytani davet etmiş oluruz. Ama her birimiz güzel yapmaya çalışırsak, karşımızdakini mutlu etmeye çalışırsak, rahat ettirmeye çalışırsak, sevindirmeye çalışırsak evimiz cennete döner. Cennetten bir köşe olur. Melekler oraya dolar. Allah'ın rahmeti oraya iner. Sevgisi oraya iner. Onun için eğer mutlu olmak istiyorsak karşımızdakini mutlu etmemiz gerekir. Karşımızdakini mutlu ettiğimiz kadarıyla onunla beraber mutlu oluruz. Yoksa karşımızdaki mutsuz olmuş, biz mutlu olmuşuz. Bu mutluluk devam etmez. Bir saat sonra onun o asık suratıyla beraber bizim de suratımız asılır. Sıkıntı duymaya başlarız. Evet. Eşlerin birbiri üzerindeki hakkı birbirlerini mutlu etmeleridir. Birbirlerini gönüllerini huzurla dolması için gerekeni yapmalarıdır. Birbirlerini gördüklerinde gönüllerinin huzurla dolması gerekir. Bunun için ne gerekiyorsa öyle yapmak gerekiyor. Nasıl olması gerekiyorsa öyle olması gerekir. Ne kadar? Elbette ki imkanlar nispetinde. Gücümüzün yettiği kadarıyla. Karşımızdaki bizi anlamasa da biz Allah için bunu böyle yapmamız gerekir. Sonra bakacağız ki mutlaka karşımızdaki de ona cevap vermeye başlar. Evet. Efendim Diyarbakır'dan İrfan Andan Facebook bana göre harammış gibi geliyor. Bizi aydınlatırsanız sevinirim demişler. İster Facebook olsun, ister internet olsun, ister televizyon olsun, hangi cihaz olursa olsun. Bu kullanan insana göre değişir. Ameller niyete göredir. Aynı şekilde aletler de öyledir. Hangi niyetle onu kullanırsan o alet o işi yapacak. Tıpkı bir bıçak gibi. Bir bıçakı alıp onunla ev ne yapar? Yemek hazırlar. Aynı şekilde bir bıçakla doktor ne yapar? Ameliyat yapar. Hayat kurtarır. Aynı şekilde bir katil de bir bıçakı alır. Onunla cinayet işler. Suç bıçağın değildir. Hata bıçağın değildir. Bıçağa helal veya haram diyemiyorsun. Helal ve haram kime aittir? Onu kullanana aittir. Eğer onu kullanan cahil biri ise, zalim biri ise, bu durumda onu yanlış yerde kullanır, cehenneme gitmeye sebep olur. O onun cehennemi olmuş olur. Ama eğer onu hayırda kullanırsa bu sefer ona cennet olur. Bütün cihazlar böyledir. Onu kullanan insan eğitilmelidir. Onu nasıl kullanacağını bilmelidir. Nasıl hayırda kullanacağını bilmelidir. Evet. Aletler e, yanlış değildir ya da kötü değildir. Mesele onu iyi iyi de iyi yerde kullanmaktır. Doğru yolda, hayırda onu kullanmaktır. Aynı şekilde bir e, atom bombası da öyledir. Atom aynı şekilde enerji olarak kullanılabilir ama insanların ölümü için felaketi için de kullanılabilir. Mesele eğer onu kullanan Allah'a göre e, kullanıyorsa ebedi hayatını kazanmak için kullanıyorsa, hayır olur. Yok. Allah'tan bağımsız kendi nefsiyle, şeytanla beraber onu kullanıyorsa, o da ona şer olur, cehennem olur. Evet. Efendim Gökhan Türkoğlu, Hocam hiç Kelime-i Şehadet bilmeyen bir kişi Müslüman olur mu? Hiç Kelime-i Şehadet bilmeyen kişi elbette ki Müslüman olmaz. Ama Kelime-i Şehadet'i bilip okuyan da Müslüman olmaz onu anlamadıkça ne söylediğini bilmedikçe müslüman olmaz. Kelime-i şahadet: Eşhedü la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Ben şahit oluyorum ki Allah'tan başka ilah yoktur. İlah bir tek Allah'tır. Şahit oluyorum diyor. Bunu söyledi. Şahit olmadıysa yalan söyledi. Şahit olmamış. Şahadet kelime-i şahadeti okumadı demektir. Nasıl şahit olması gerekir? Önce kendi üzerinde beni yaratan Allah'tır. Allah'ın kudretini, Halık isminin tecellisini, Rab isminin tecellisini, Rahman, Rahim isminin tecellisini, Kerim isminin tecellisini ve isminin tecellisini, Allah'ın bütün isimlerini bu şekilde kendi üzerinde görmelip görüp şahit olmalıdır. Şahit olmalıdır ki ben şahidim diyebilsin beni yaratan Allah'tır. Bendeki bütün vasıflar Allah'a aittir diyebilsin. Bütün varlığa baktığında aynı şekilde e, şahit olması gerekir. Ben şahidim ki, bütün bunları yaratan, halık olan, hallak olan Allah'tır. Demesi gerekir. Allah'ın kudretini, isimlerini bütün varlık üzerinde görmesi lazım ki şahit olsun. Yoksa kuru kuruya kelime-i getirmiş, ben şahidim. Neye şahitsin? İşte... Kelime-i okudum. Evet. Ee, sadece okumak yetmiyor. Okuduğunu bilmek gerekiyor. Ne söylediğini bilmek gerekiyor. Anlamak gerekiyor. Gerçekten şahit olmak gerekiyor ki şehadet olsun. Bu şehadetin devamında ne vardır? Bu şehadetin devamında bir de varlığın, eşyanın hakikati vardır. Nasıl ki Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini olduğu gibi göster buyurdu. Eşyanın hakikatinde ne var? Allah'ın tecellisi, Allah'ın kudreti, Allah'ın güzelliğinin tecellisi, ikramının tecellisi. Bütün varlığın Allah'ın kulu olduğunu, mahluku olduğunu, hepsinin Rabbini hamd ile tesbih ettiğinin müşahadesi, şahitliği vardır. Bundan öteye ne vardır? Bundan öteye bu sefer Allah'ın güzelliğinin tecellisinin arkasında, perdenin arkasında ne vardır? Zatın tecellisi vardır. Evet, şahit oldu mu, şahit olmaya başladı mı, aynı zamanda bir çaba gayret sarf etmesi gerekir. Görmek için, anlamak için, aklını, iradesini kullanması gerekir. Bu onun duası olur. Duası kabul oldukça evet, müşahadesi artıyor, e, perdenin arkasına geçmiş oluyor. Böyle bir çaba sigareti olmazsa, hiçbir zaman e, görüneni bile anlayamaz. Aklını kullanmadığı için, anlamak istemediği için... Şahit olmak istemediği için, şahit olmaya tenezzül etmediği için, bunu gereksiz gördüğü içindir. Evet. Okuması yetmez. Okuduğunu ne söylediğini bilip gerçekten şahit olması gerekir ki Müslüman olsun, iman etmiş olsun. Evet. Aynı şekilde Resulüne şahadet ederken de bu verilir. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resuluhu. Buna nasıl şahit olması gerekir? Resulullah Efendimiz'i şu anda göremez. Görme imkanına sahip değildir. Nasıl şahit olacak? Kendi üzerinde. Kendi üzerinde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın kulluğu tecelli edecek. Kulluğu. Eğer de ki Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Resulüne tabi olduğu için Resulullah Efendimizin hali, ahlakı, imani, güzelliği onun üzerinde tecelli etmeye başlar. O zaman Allah'ın Resulüne imar etmiş olur, şehadet etmiş olur. Kendi üzerinde o Allah'ın ona yaptığı ikramı kendi üzerinde gördüğü için, yaşadığı, tattığı için şahit olmuş olur. Ancak o zaman وَاَشْهَدُ اَنَّ Muhammed'en abduhu ve رَسُولُهُ diyor. Abduhu tecelli edince, kulluk tecelli edince Resulluğu ile tecelli ediyor mu? Elbette ki. Resul, elçi demek, taşıyan demek. Kendi üzerindeki Resulullah'ın güzelliğini üzerinde taşıyıp davet ediyor. O güzelliğe davet ediyor. Hiçbir şey konuşmasa bile kendi üzerinde onu taşıyor Resulullah'ını. Kendi ahlakıyla, haliyle davet ediyor. Ona bakın ne güzel bir kul. Ben de bunun gibi olmak istiyorum. Dedirtiyor. İşte şahadet. Abduhu ve Resuluhu dedi. Bir de eğer Allah'ın vahyini taşıyorsa Resulullah Efendimiz'in adına bu sefer Resulullah Efendimizin resulü oldu. Evet. Efendim Tülay Hergül Sarıkaya. Selamun aleyküm. Allah'ın rahmeti, selam. selamı ve bereketi üzerinize olsun. Amin. Hepimiz inşallah. Yıllardır hiçbir yere ısınmayan kalbim sizi gördükten sonra vazgeçemez oldu. Vuslat yolculuğunun da en hızlı yolun mürşidin gönlünden geçer demiştiniz. Tek amacım sizin gönlünüze girebilmek. Bunun için ne yapmalıyım? Ayrıca eşim vefat etti ve ben iki çocuğum. Emekli maaşı alıyoruz. Bizim her ay ne kadar zek zekat vermemiz gerekmektedir. Yıl dönümü kutlamalarınız çok güzel geçmiş. Allah razı olsun. Başımızdan eksik etmesin. Sizin yokluğunuzu düşünemiyorum bile. Saygım, hürmetim ve sevgim sonsuz. Tüm ekibe kolaylıklar diliyorum. Allah daim inşallah. Allah razı olsun. Allah kardeşimizin yardımcısı olsun inşallah. Maaşı alırken bu bütün müminler, Müslümanlar için geçerlidir. Şöyle hesap etmesi gerekir. Kırkta bir. Yani yüzde iki birçok. Yani eğer bir milyar alıyorsa bu durumda 25 milyon oluyor galiba. İki milyar alıyorsa 50 milyon. Her ay bunu gönül rızasıyla Allah yolunda infak için, zekat için, sadaka olsun diye ikram etmelidir. Mutlaka bu kazandırır. Ne buyurdu? Resulullah Efendimiz yeminle buyurdu ki sadaka mali eksiltmez dedi. Aynı şekilde zekat da öyledir, sadaka da öyledir, infak da böyledir. Gönül rızasıyla Allah yolunda infak etmek. Evet, zekat niyetiyle olsun. Bunu yapmazsa bir şey olur mu? Gene bir şey olmaz. Çünkü bir senenin dolması gerekir. Ee, Hz. Ali Efendimiz'e sormuşlar zekatın ne kadar olması gerekir? Hz. Ali soruyor. Sana göre mi yoksa bana göre mi? Soran yani sana göre ya da bana göre e, zekat değişiyor mu diyor. Evet diyor. bana diyor Sana göre kırkta bir versen yeterlidir. Yılda kırkta bir e, karından kırta bir vermen yeterlidir. Ama bana göre hepsini vermek gerekir diyor. Evet. E, onun için e, biz de aylık alan kardeşlerimizin e, her ay Kırta bir, yüzde iki birçok yani. Bir milyar alıyorsa, yirmi beş milyon, iki milyar alıyorsa, elli milyonu zekat olarak, infak olarak, sadaka olarak ayırması gerekir diyoruz. Evet, başka bir şey de söylemişti kardeşimiz galiba. Evet efendim, bu yıl dönümüyle ilgili kutlamaları söylemişti. Evet. Bir de zaten ayrıca eşi vefat etmişti. Evet. Allah rahmet ilgili Bir de gönülle ilgili bir e, şey vardı. Evet. Vuslat e, yolculuğunda. Buyurdu efendim söyledi. Vuslat yolculuğunda da en hızlı yolun mürşidin gönlünden geçer demiştiniz. Evet. Tek amacım sizin gönlüze girebilmek. Evet. Bunun için ne yapmalıyım? Bunun mesela? nasıl olması gerektiğini, nasıl olacağını e, izah edeyim biraz. Bilinmesi lazım ki bir müşid Kamil, Allah'a teslim olmuş, Allah ile beraberdir. Onun e, duası, istediği, Allah'ın kendisi için takdir ettiğidir. Bununla beraber işi, kuli Allah'a sevdirmek, Allah'ı da kula sevdirmektir. Kulu Allah'ın sevgisine layık hale getirmektir. Bütün derdi budur. Bunun için konuşur, bunun için çaba gayreti sarf eder, bunun için hayatını yaşar. Onun tek bir ölçüsü vardır. Kul Allah'a yaklaştıkça aynı şekilde ona da yaklaşmış olur. Kul Allah'ı sevdikçe aynı şekilde o gönüle girmiş olur. Tamamen bütünüyle kulun Allah'a olan yakınlığına göre aynı şekilde... Okul aynı şekilde mürcide de yaklaşmış olur, aynı şekilde gönlüne girmiş olur. Kul Allah'ı sevdikçe, rızasını kazanmak için çaba gayret sarf ettikçe, o yolda çırpındıkça o gönüle giriyor. Evet, mürcid-i gönlüne öyle giriyor. Aynı şekilde Allah'tan uzaklaştıkça da ondan uzaklaşmış olur. Ama bu çaba, bu gayret bir kere olduğunda, onu bir sefer gönüle aldığında... Artık oradan çıkışı zor bir şey. İmkansız denecek kadar zor olur. Çünkü bir kere duasını yaptı. Çabasını, gayretini sarf etti. Hedefini belirlemiş oldu. Dolayısıyla Allah onları beraber etmiş oldu. Artık oradan çıkması zor olur. Ayrılmaları zor olur. Hatta imkansız denecek kadar. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Bu böyledir. Evet, En kestirme yoldan ya Rabbi seni seviyorum deyip ona koşmaya çalışmaktır. Çaba gayret sarf etmektir. Evet. Efendim <gülüyor> nazan koca olan timen. Selamun aleyküm. Allah ebeden razı olsun inşallah sizden. Sorumuz tesbihatta okuduğumuz Fatiha ve 3 ihlası bağışladığımız, bağışladıklarımız arasında melekeler de var. Bunun anlamı nedir acaba? Açıklar mısınız? Allah işinize kolaylık versin. Yarbe yardımcı olsun Olsun inşallah. Allah, Allah razı olsun. Allah ait kerimede buyuruyordu. Melekler yeryüzündekiler için istiğfar ederler. İman edenler, amel işleyenler için istiğfar ederler. Eğer melekler bizim için istiğfar ediyorsa bu durumda Allah bize neyi öğretiyor? Meleklerin bize olan yakınlığını Meleklerin bizi sevdiğini, bizim için istiğfar ettiğini. Meleklere iman ederken bizim de meleklere böyle iman etmemiz gerekir. Melekler bizi seviyor, bizimle beraberdir, bizden yanadır, iman edenlerden yanadır. Bununla beraber bizim için, bizim adımıza istiğfar ediyor. Tövbe ediyor, af diyor. Bu durumda nurdan olan, günahsız olan, bizim için bu şekilde istiğfar edenlere bizim de bir ikramda, bulunmamız gerekmez mi? Gerek yok. İşte bu onun gereğidir. Yani biz de sizi seviyoruz. Biz de sizinle beraberiz. Biz sizin varlığınıza iman etmişiz. Nurdan olduğunuza, Rabbinizi hamd ile tesbih ettiğiniz, ettiğinizde, bununla beraber hiçbir şekilde yanlış yapmadığınıza, bizden yana olduğunuza iman ediyoruz. Biz de hediye olarak Allah'ın e, vahyinin nurunu gönderiyoruz. Ayetlerin nurunu gönderiyoruz. Bir teşekkür mahiyetinde bir yakınlığı beyan, iman etme beyanıdır bu. Evet. Onun için aynı şekilde meleklere de tabiri ise selam ve hediye göndermiş oluyoruz. Onların hediyesine, istihbarına bizim için af dilemesine dua etmelerine karşılık vermiş oluyoruz. Bu melekleri imanın bir gereği olduğu içindir. Evet. Efendim Mehmet Şah Kırmızı Tepeden Hocam ben Mehmet Şah Şanlıurfa Siverek'ten hocam namaz arasında kafamıza düşüncemize bir sürü vesvese geliyor. Vesvese gelirse namazımız boş mu gidiyor? Ve rızkın bereketi için ne dua önerirsiniz? Saygılar değerli mürşidim demiş. Evet. Namazımız Boş gitmez. Allah zerre kadar hayri, zerre kadar şerri, nerede olursa olsun mutlaka karşımıza getirir. Allah için bir çaba gayret sarf ediyor, namaza duruyoruz. Allah'ın emrini yerine getirmeye çalışıyoruz orada. Bununla beraber aklımıza bir sürü vesvese gelebilir. Bir vesvese geliyorsa burada bir sorun var demektir, bir sıkıntı var demektir. Bu vesvesenin olmaması için ne yapmamız gerekir? Namazımızın miraç olması gerekir. Yani gönül itibariyle miraçta Allah'ın huzurunda, beni yaratan Rabbimin huzurundayım deyip gönlümüzü O'nun huzurunda tutmaya çalışmamız gerekir ki o götürseler boş şeyler gönlümüze gelmesin, bizi meşgul etmesin. Onun için söylüyoruz, eğer miraça çıkarsak yedi katkı günü üzerine çıkmış oluruz ki bu durumda şeytanın oraya gelmesi mümkün değildir. Gelmez, gelemez. Geliyorsa yerde olduğumuz içindir. Miraçta duramadığımız içindir. Allah'ın huzurunda duramadığımız içindir. Bir an bile ben beni yaratan Rabbimin huzurundayım dersek o namaz miraç olur. O bir anlık miraçımız namazın kabulüne vesile olmuş olur. Dolayısıyla namazımız miraça çıkmış olur. Daha doğrusu namazımız bizi miraça çıkarmış olur. Ama bir an bile bunu söylemezsek namaz miraç olmadı. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Namazı olmayanın miracı yoktur. miracı olmayanın namazı yoktur. Bu durumda bir an bile olsa namazımızın miraç olması gerekir. Rabbimizin huzurunda olduğumuzu tatmamız gerekir. Böyle olduğunda namaz bütünüyle kabul olmuş oldu. Huzura bizi çıkarmış oldu. Bir an olsa bile elbette ki namaz boyunca huzurda durmak bambaşka bir nimeti bize kazandırır. Allah'a yakınlığı kazandırır. Allah ile dost olmayı kazandırır. Samimi olmayı kazandırır. Evet. Efendim selamun aleyküm hocam. Biz Çorum'dan sizi dinliyoruz. Ne güzel sohbet ediyorsunuz. Sorumuz düğünlerde erkek kadın aynı masada oturmak doğru mudur? Yabancı olunca elbette ki doğru olmaz. Ama aileden olunca genel olarak e, tabi bu taraflarda öyledir. Orada nasıldır bilmiyoruz. Mutlaka e, ailelerin bir arada oturması gerekir. E, bir arada oturmada e, herhangi bir sorun olmaz. Ama karışık olursa bu yanlış olur. Evet Yanlış olan şey e, düğün salonu ya da düğünde olmak değildir. İşte böyle karışık oynamaktır. Aynı zamanda oturmak da öyledir. Mutlaka onu ayırmak gerekiyor. Yani kadınlar bir tarafta oturmalı, erkekler bir tarafta oturmalıdır. Ama bazen düğün sahipleri bunu kabul etmeyebilir. Kabul etmezse bu sefer ne yapılması gerekir? Ailemizle beraber oturmamız gerekir. O da mecburiyetten kaynaklanıyor. İnşallah bu şekilde bir sorun olmaz ama bunu düzeltmemiz gerekir. Erkeklerin ayrı, kadınların ayrı olması gerekir. E, doğrusu böyledir. Evet. Efendim Yusuf Övent, Selamun Aleyküm Efendim. Aleyküm Yıl dönümünüz mübarek olsun. Patlamada ölenler vakitleri olduğu için mi öldüler, yoksa öldürüldüler mi? Her ikisi de. Kulları öldürdü, ama vakitleri de gelmişti. Allah'ın e, takdiri kullara göredir, kulların niyetine göredir, çabasına, gayretine göredir. Allah'ın takdiri. Ama Allah takdir etmemişse ne olursa olsun kimse ölmez. Vakti gelmemişse kimse ölmez. Ama nasıl ölürse ölsün Allah onu takdir etmiştir bir kere. O zaman da ölecek yani. Ama eğer birileri buna sebep olduysa bu durumda onlar da cinayet işlemiş oldu, öldürmüş oldular. Allah takdir etmeden onları öldürebilir miydi? Haşa. Evet, Allah da öyle takdir etti. Onlar öyle istediği için onların ölümüne de sebep oldular. Onlar katil oldular. Ama bununla beraber bu Allah'ın takdiriydi. Takdir etmeseydi ölmezdi. Allah'ın emri, hükmü bu durumda neye göre olmuş oldu? İnsanların İmanına göre, tavrına göre, hareketine göre olmuş oldu. Evet, Allah'ın takdiridir. Buna beraber öldürenler de katil olmuş oldu. Evet. Efendim ani izleyicimiz selamünaleyküm efendim. Yaşanan kötü olaylara bakışımız nasıl olmalı? Sizi ailecek çok seviyoruz demiş efendim. Allah razı olsun. Ne olursa olsun Allah'a göre bakmamız gerekir. Allah'ın güzel dediğine güzel dememiz gerekir. Çirkin dediğine çirkin dememiz gerekir. Hak dediğine hak, batıl dediğine de batıl dememiz gerekir. Eğer bunu böyle söylersek mutlaka doğru hüküm vermiş oluruz. Çünkü hükmü Allah'a göre vermiş oluruz. Birilerine göre değil. Allah kullarının bir ve beraber olmasını istiyor. Birbirine yardım etmesini istiyor. Birbirini sevmesini istiyor barışta olmalarını istiyor, kulluklarını, abdiyetini yerine getirmelerini istiyor. Eğer biri birileri bunun dışında hareket ediyorsa, onlar Allah'a ters düşmüştür. Allah'a ters düşenler için bunlar doğru yapıyor denmez, denemez. Rabbine itaat etmeye çalışan, Resulüne tabi olmaya çalışanlar doğru yapmıştır, güzel yapmıştır. Bakışımızın da Allah'a göre, Resulüne göre, Kur'an'a göre olması gerekir. Neye bakarsak bakalım, hangi olaya, hangi meseleye bakarsak bakalım, hükmü Allah'a ve Resulüne göre vermemiz, Kur'an'a göre vermemiz gerekir ki, kul olmuş olalım, Allah'a kul olmayı kabul etmiş olalım. Allah'ın Resulüne iman etmiş olalım, Kur'an'a, Allah'ın kitabına iman etmiş olalım. Yoksa iman etmemiş oluruz, kendi kafamıza göre, nefsimize göre, şeytana göre ya da birilerine göre, düşünüp anlamış oluruz ki bu bizi şeytana dost yapar. Bizi Allah'tan uzaklaştırır. Bizi insan olmaktan uzaklaştırır. Allah bizi hepimizi böyle şeylerden muhafaza eylesin. Allah bizi Allah'ın nazarı nazar edenlerden eylesin inşallah. Kur'an'ı bir bakışla, Allah'ın nuruyla bakanlardan eylesin inşallah. Evet. Efendim fazla süremiz de kalmamış. Devam edelim ki soruda Efendim Cane Özkan Arslan, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben eşimin mezarına buğday ektim. Ekmeden önce üzerine Yasin-i Şerif, Amel-i Resulü, Salavat-ı Şerif, Vaka ve diğer ayet ve süreleri okuyup ektim. Acaba günah mı yaptım? Yaptığım günah mı? Yoksa okuduğum ayetlerin sevabı ona gider mi? Mezarlıktaki diğer kabirlerin üzerine de ektim. İnşallah sevaptır. Bir de eşim için dua istiyorum. İnşallah. Allah bütün kardeşlerimizin vefat edilenlerine rahmet eylesin inşallah. Rahmetiyle, lütfuyla muamele edip yerlerini cennet eylesin inşallah. Doğru yapmış, güzel yapmış. Ameller niyete göredir. İnşallah o Buğdayların yeşermesiyle beraber o üzerinde okunan ayetler orada nur olarak bütün o mezarlığa yayılır, dalgalanır inşallah. Yanlış yapmamıştır. Gönlündekini ikram etmiştir. Evet. izlenimiz ikinci sorum, görüleceğim namazı kıldıktan sonra kendinden geçiyor. Birinin onunla konuştuğunu, kabrini, kevser suyunu gösterdiğini falan söylüyor. Sizce şeytan mı yapıyor? Şeytansa neden namazda değil de namazdan sonra gösteriyor ve görümcem hiçbir mürşide tabi değil demiş. Evet. Kesinlikle şeytandandır. Böyle bir şey taviz vermemesi gerekir. Neden namazda değil de namazdan sonra oluyor? O zaman namazda Mirajda duruyor da ondan. Gönül itibariyle Allah'ın huzurunda duruyor. Şeytan oraya vesilse veremiyor da ondan. Namazdan çıkınca o vesilseyi veriyor ki yoldan çıkarsın. Ona kibir versin. Başka şeyler e, düşünsün. Başka tarafa yönetmek için yapıyor. Mutlaka bunun devamı vardır. Eğer bunu böyle devam ettirirse sonra başka şeyler gösterir. Bu sefer hiç farkında olmadan ters tarafa onu yönlendirir. Ee, bu onun için büyük bir tehlike olur. Kendini bundan korumalıdır. Evet. Bir daha o tarafa bakma Böyle şeyler e, gördüğünde e, yüz çevirmelidir. Böyle şeyler düşünmemeli ve konuşma Bunun için tövbe ve istiğfar etmelidir. Evet. Efendim Fahriye, diğer bakırdan dua etmek Allah'la irtibatımızı güçlendiriyor mu? Dualarımızda dünyevi istekler olunca bu ilişkiyi zedeler mi? Başka sorum da kaderimiz, dualarımızda değişir mi? Kul kıymetini, değerini, şerefini duasından alır. Dua, Allah'ın Rablığını kabul etmektir. Duada kul Rabbini ister, rızasını ister, ebedi hayatını ister, cenneti ister. Bununla beraber dünyalık bütün nimetleri her ne varsa isteyebilir. Bu kulluğa manide edilir. Allah ile arasında perde olmaz. Bu kulluğun gereğidir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her halükarda bir duası vardı. Her halükarda her şeyi ondan istiyor. Hatta ne buyurdu? Allah ister ki siz ayakkabınızın bağını da ondan istiyersiniz. Eşeğinizin arpasını ondan istiyersiniz. Buyurdu. Her şeyi ondan istiyoruz. Niye? Bütünüyle ona muhtaç olduğumuzu o vermeden, ikram etmeden biz kendiliğimizden herhangi bir şeyi alamayacağımızı biliyor ve buna iman etmişiz ya Rabbi diyoruz. Her şeyin sahibi sensin diyoruz. Dua bizim imanımızı arttırır. Neyi istersek isteyelim, bu böyledir. Ama isterken de ne diyoruz? Ya Rabbi ben kendim için bunu hayırlı görüyorum ama senin katında hayır olan neyse mutlaka onu istiyorum. Ben hayır olarak bunu gördüğüm için bunu istiyorum. Ama sen neyi verirsen hayır olan olur. Onu da öyle kabul ediyorum. Onun için dua ederken, herhangi bir şeyi Allah'tan isterken Allah onu ikram ederse ona seviniyoruz, şükrediyoruz, hamd ediyoruz. Ama Allah duamızı kabul etmez. Yani istediğimizi vermezse buna üzülmüyoruz. Ne diyoruz? Rabbim beni korudu. Beni bundan muhafaza etti. Vermediyse mutlaka bu benim için Evet, zararlıydı, tehlikeliydi. Onun için beni bundan korudu deyip bir daha şükretmemiz gerekir. Üzülmüyoruz, bir daha şükrediyoruz. Eğer Rabbimiz bizi seviyor, Rahman ve Rahimse, Kerimse, bu durumda bir şeyi vermediyse bizi koruyor demektir. Evet, duaya böyle bakmak gerekiyor. Duam kabul olmadı değil, duamız kabul oldu, bizi korudu. Bununla beraber kulluğumuzu yaptık. Duamız bizi Rabbimize yaklaştırdı. Rabbimizle beraber etti. Sohbet etme imkanı vermiş oldu. Kulluğumuzu arz etme imkanımız olmuş oldu. Onun için kul e, kıymetini, değerini, şerefini duasından alır. Bununla beraber Resulullah Efendimiz e, buyurdu aleyhissalatü vesselam dua ibadetin özüdür. Öz olarak bütün ibadetler duadır. Onun için her halükarda, her halde bizim dua halinde olmamız gerekir. Otururken, kalkarken, yürürken, çalışırken, çaba, gayret sarf ederken, kazanırken, harcarken, öğrenirken, öğretirken, bize düşen dua halinde olmaktır. Ya Rabbi senin için. Ya Rabbi sen nasıl istiyorsun? Ya Rabbi ben bunu yaparken seni istiyorum. Senin rızanı istiyorum. Sana yakın olmak istiyorum. Rızanı kazanmak için bunu istiyorum, şu nimetleri, bunun böyle olması için istiyorum, şükretmek için istiyorum veya rızanı kazanmak için istiyorum, yorunda harcamak için istiyorum, daha rahat ibadetimi, kulluğumu yapmak için istiyorum, huzurunda mahcup olmamak için istiyorum, diyoruz ne oldu? Hepsi Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini istemek oldu. Bütün dualarımız, bütün isteklerimiz. Onun için isteklerimiz, zahiri isteklerimiz Allah ile aramıza perde olmaz. Tam tersine perdeleri kaldırmış, Allah'a bizi yaklaştırmış olur. Bunu da böyle anlamak gerekiyor. Efendim bir de... Davamı gördü Efendim Kaderimiz dualarımızla değişir mi demiş. Evet, kaderimiz dualarımızla değişir mi? Ebedi hayattaki kaderimiz kesinlikle bizim duamızla ilgilidir zahiri olarak dünyaya ait olan her ne varsa orada Allah'ın takdiri vardır. Allah kullarını imtihana tabi tutuyor. Yani kazanmaları için kazanma imkanı veriyor. İmtihan kazanma imkanıdır. Orada bizim duamız geçmez. Duamız Allah takdir ederken ya daha kolay geçer, hafif geçer, rahat geçer veya çetin geçer. Duamız İmtihanı bizim için kolaylaştırır. Musibetler karşısında sabrederiz. Aynı şekilde Rabbimizden geldiği için gönül huzuruyla kabul eder. itiraz etmez, isyan etmeyiz. Veya aynı imtihan karşısında bu sefer tam tersi olur. Bizi isyana sevk eder. Sıkıntıya sevk eder. Duamız bize o sabri verir. O şükür harini verir. O muhabbetle o imtihanı, e, karşılama imkanı verir, duamız. Ahirete ait olan dualarımız, bütünüyle bizim e, tercihimizdir. Allah duamıza göre takdir yapıyor. Bir kul, Ya Rabbi, ben cennete gitmek istiyorum dediğinde, tabii ki, hem diliyle, gönlüyle, fiiliyle bu tavrını ortaya koyduğunda, cenneti hak eder. Allah ona ikram eder ki bunu vaat etmiştir. Ben sana dost olmak istiyorum. Ben senin cemalini müşahede etmek istiyorum. Ben sana yakın olmak istiyorum deyip aynı şekilde duasını yapar. Yani e, fiili duasını ortaya koyarsa, gereğini yaparsa Allah mutlak onu ikram eder ki Allah'ın vaadi vardır. Dünya için böyle bir vaadi yoktur. Çünkü imtihan yeri. Evet. Dua o e, dünyadaki imtihanları da bizim için kolaylaştırır. Geçmemizi sağlar. Kazanmamızı sağlar. Ahirete yünnelik olan dualarda mutlak kabul görür. Evet. Efendim Ethem kurt. Hocam selam eder ellerinizden öperim. Aleykümselam. selam Sorun borsa helal midir? Borsa. Evet. Borsa eğer e, doğrusu borsa hakkında tam bir bilgimiz olmadığı için hüküm mahiyetinde olmasın ama bilgi mahiyetinde olsun söylediklerimiz. Eğer e, alışveriş ise alışverişse yani mesela herhangi bir hisseyi alıyor, değer kaybederse zarar ediyor, değer kazanırsa kar etmiş oluyor. Bu durumda hiç kimsenin hakkına girmemiş oluyor. Değil mi öyle? E, hiç kimseye zulmetmemiş olur ticaret gibi olmuş olur ki çünkü hem kar vardır hem zarar vardır. Bu durumda herhangi bir sorun olmaz gibi görünüyor. Evet. Efendim Bugu Rıza Hindistan'dan Selamun Aleyküm demiş efendim kadınların neden mürşidi kamil veya mürşidi kamil olamayacağını Hazreti Fatıma ve ana terasayı örnek vererek açıklayabilir misiniz? Teşekkürler demiş efendim. Evet. Allah razı olsun. Bu Hindistan'a da selam olsun. Neden kadınlar e, mürşid Kamil ya da e, Mürşid olamıyor diye soruyor kardeşimiz. Allah ait i kerimede buyuruyor ki gönderdiğimiz peygamberleri erkeklerden gönderdik. Mutlaka bir sebebi vardır. Mürşid-i Kamil'de Aynı şekilde peygamber varisidir. Peygamberin varisi olduğu için peygamberin vazifesini yapıyor ki aynı vasıfta olması gerekir. Onun taşıdığını taşıyabilmesi gerekir. Kadının fıtratı farklı, erkeğin fıtratı farklıdır. Bununla beraber kadın en yüksek makamdaki veli olabilir. Neden Müşid-i Kamil olmuyor? Müşid-i Kamil aynı zamanda İrşad etmesi gerekir, irşada davet etmesi gerekir. İrşadının da açık olması gerekir. İrşadını ortaya koyması gerekir. Ben bu işi yapıyorum demesi gerekir, yaparım demesi gerekir. Allah'a davet ederken kendini ortaya koyması gerekir. Bir kadın hem erkeklere hem kadınlara bu şekilde kendini ortaya koyup davet etme imkanı olmaz. Davet etme fıtratına e, aykırıdır. Fıtratı buna müsait değildir. Ama Kadınları davet edebilir, onlara yardım edebilir. Rüştüne ermeleri için, onlar için çaba gayret sarf edebilir, yolu gösterebilir, kadınlar için. Ama aynı hali erkekler için gösteremez. Erkeklerle beraber olması doğru değildir. O şekilde onları davet etmesi doğru değildir. Neden dolayı? Yaratılışından dolayı, fıtratından dolayı. Bir de bu vazifeyi yapanlar, ee, mutlaka Allah o vazifeyi e, verirken iki tane şartı vardır. Biri Allah'ın ayetlerine tam iman, bir de e, sabır, sabırlı olmaları. Neden sabırlı olması gerekir? Evet, her türlü musibete, belaya, dedikoduya, iftiraya yuhus gerebilmesi gerekir. Oğruyor mu? Elbette ki oğruyor. Hem de en şiddetli şekilde oğruyor. Kadının fıtratı çok daha böyle nazik, hassas olduğu için buna uygun değil. Daha doğrusu, manevi bir bakışla baktığımızda Allah o e, süs içinde yarattığımız buyurduğu kadınlar için onun incinmesine e, sanki böyle e, müsaade etmiyor, sanki böyle tahammül etmiyor gibi bir şey ortada duruyor. Ee, onun için bunu böyle anlamak gerekir. Bu katına yapılan ikramdır. Allah'a o yakınlığından dolayı e, bu şekilde böyle incitilmesine müsaade etmiyor. Yoksa bu bir eksiklik değil. Söyledim. En yüksek makama gelebilir. müşid en yüksek makamdaki veliyle e, ne farkı vardır? Sadece hizmet vazifesi vardır, hizmet. Biri e, hizmet etme zorunda ve mecburiyeti vardır Bu i Kamil'in, velinin böyle bir mecburiyeti yoktur. Ama kulluk açısından, Allah'a yakınlık açısından mertebe aynı mertebedir. Öteki biraz e, daha farklı, sadece e, davet ediyor, o sıkıntıyı çekiyor, o hizmeti yapıyor, öteki o hizmeti yapmak zorunda ve mecburiyetinde değildir. Yani yüksek makamdaki veli için söylüyorum, Kadınlar en üstteki bakımdaki veli olabilir. Ee, gene onu yapıyor ama buna mecbur değildir. müşri Kamil mecburdur. Aradaki fark budur. Yoksa aralarında e, mertebe itibariyle, kulluk itibariyle e, bir e, fark e, yoktur, görülmüyor. Yani bu onlar için bir eksiklik değildir. Evet. evet. Efendim aslında Hz. Fatıma ve ana tarasayı örnek veren demiştiniz Evet. Oray Aynı şey geçerlidir evet. onlar için de. Ne kadar onları önde görürsek görelim, mutlaka onları bir erkeğin arkasında görmek zorundayız. Bunu böyle anlamak zorundayız. Mesela en yüksek bakamdaki veli neden irşat vazifesi almıyor? Onun böyle bir vasfı yoktur da ondan. Buna tahammül edemez de ondan. Kadınlar için de bu geçerli olduğundan dolayı bu öyledir. Efendim önder şeyde eşim için dua istiyorum. Uykudayken aniden nefesi gidiyor. Doktora gidecek. Sizden dua istiyorum. Korkuyorum bir şey çıkacak diye korkuyorum. Evet. Sizden Allah razı olsun ne olur dua edin. Allah razı olsun. Herhangi bir sorun görünmüyor gibi görünüyor. Önemli bir sorun görünmüyor. Uyuduğundan dolayı beyinle ilgili bir sorun gibi görünüyor. İnşallah doktora giderlerse ufak bir tedaviyle sorun hal olur gibi görünüyor. Efendim, Nurhan Aysal, sizden önce internet olayı, bana çevremdeki insanların teknolojiyi kötü kullanmalarından dolayı, uzak hatta şiddetle karşı durduğum bir olaydı. Gerek özel hayatların paylaşılması, gerekse bilgi eksenli değil de, nefslere yönelik kullanımı ise midemi bulandırıyordu. Efendimizi diğer TV'yi tanıdıktan sonra hemen eve internet bağlattın. Sadece sizinle ve kardeşlerimizle paylaşımlarda bulunmak amaçlı kullanıyorum. O yüzden ne resim ne de kendimle ilgili bir içerik feyimde yok. Buna rağmen tanımadığım birçok arkadaşlık isteği var. Sizin paylaşımlarınızı o insanlara ulaştırmada nasıl etkili olabilirim? Ne amaçla istek gönderdiklerini bilemem. Tanımadığım kişilerle sırf bu sebepten iletişimim olabilir. Efendimizin bu konudaki görüşü nedir? Kendimi kötü niyetli kişilere karşı nasıl koruyup aynı zamanda hizmet edebilirim? Doğrusu bilemiyorum demiş efendim. Evet. Şöyle yapmak gerekir. Biraz önce zaten televizyonda dedim, internet dedim. Diğerlerini söyledim. Mesela onu doğru kullanmaktır. Mesele onu kazanmak için, Allah'a yakınlık için, öğrenmek için kullanmaktır. Dostluk için, muhabbet için, kardeşlik için kullanmaktır. Buna beraber bütün kardeşlerimize söylüyoruz. Hiçbir şekilde tanımadığımız insanlarla muhatap olmuyoruz. Onları o şeye eklemiyoruz. Onlarla muhatap olmuyoruz. Sadece kardeşlerimiz kendi aralarında Evet birbirleriyle e, görüşebilirler, herhangi bir şeyi paylaşabilirler ama özellikle bayan kardeşlerimiz dışarıdakilerini tanımadıklarına asla o e, tavizi vermeyecekler, bu onların o e, arkadaşlık teklifini ya da sohbet teklifini asla kabul etmeyecekler. Buna çok dikkat etmeleri gerekir. E, sadece kendi aralarında evet. Aşk olsun, muhabbet olsun, muhabbetlerini paylaşmak için kullanabilirler. Buna çok dikkat etmeleri lazım. Belki iyi niyetle onlara fayda olsun diye bir şeyleri paylaşmayı düşünebilirler. Bilmemiz gerekir ki şeytan boş durmuyor. İblis boş durmuyor. Arkadaşları boş durmuyor. Onun için onun bütün tuzaklarına kapalı olacağız. Hiçbir şekilde böyle bir arkadaşlığı görüşmeyi, konuşmayı ya da herhangi bir şeyi paylaşmayı e, yapmıyoruz. Asla böyle bir şeyi aklımızdan gönlümüzden bile geçirmiyoruz. Buna dikkat ediyoruz inşallah. Evet. Efendim devam ediyoruz inşallah. Efendim Habil Deniz Tam Türk. Selamun Efendim. Sizi çok aleyküm. seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Keşke sizinle yüz, yüz yüze de görüşebilseydik. Ama buna da şükür efendim. Allah'a emanet olunmuş Allah razı olsun. Kardeşimiz de Allah'a emanet olsun inşallah. İnşallah o da olur. İnşallah. Efendim Şanlıurfa'dan Acer Küçük. Hocamızı çok seviyoruz. Salih hocamızı Diyarbakır'a aldı. Biz çok üzüldük, ağladık. Kıymetini mi bilemedik acaba? Bu bize bir ceza mı nedir demişler? Evet. Bu bir ceza değildir. Asla hiç kimseye ceza vermiyoruz. Tam tersine. Kazanmaları için imkan veriyoruz. Evet. Ee, Salih hocamız bundan sonra e, medresede ders versin diye onu buraya aldık. Onlar için de aslında bir kazanma imkanı olsun. Oradaki kardeşlerimiz, Urfa'daki kardeşlerimiz zaten orada dergah var. Orada gene beraber olmaya çalışsınlar. Beraber sohbetleri izlemeye çalışsınlar. Beraber yürümeye çalışsınlar. Görecekler ki Allah mutlaka işlerinden önde yürüyen birini çıkarır ve yürütür. Hep beraber yürüyeceğiz inşallah. Herhangi bir şekilde ceza değil, kazanma imkanı olarak görelim. Hamdolsun ki bizi birbirimizi bu şekilde seviyoruz. Arırınca böyle üzülüyoruz. Bu Allah'ı sevdiğimiz içindir. Allah'ın zikrini sevdiğimiz içindir. Allah ile beraber olduğumuz içindir. Allah için birbirimizi sevdiğimizden dolayı üzülüyoruz ki bu da ayrıca bir güzellik, bir nimettir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Son olarak bütün kardeşlerimizin hayata bakarken Allah ile bakmalarını diliyoruz. Allah'ın nuruyla, ferasetle bakmalarını diliyoruz. Düşünürken, konuşurken, karar verirken, iş yaparken, bir şey yaparken mutlaka Rabbim ne der? Resulullah Efendimiz nasıl yapmıştır? O olsaydı nasıl yapardı? deyip öyle hareket etmelerini, öyle düşünmelerini, konuşmalarını diliyoruz. Allah bizi hem dünyada beraber eylesin, gönüllerimizi beraber eylesin, bizi bir ve beraber kardeş eylesin. Kıyamet yerinde beraber eylesin, huzurunda beraber eylesin, hesap verirken beraber eylesin. Bizi birbirini seven kardeşler eylesin inşallah. Bütün kardeşlerimize muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Efendim çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Kıymetli izleyenlerimiz, soramadığımız inşallah sorularınızı, sorunlarınızı inşallah bir sonraki programımızda Efendimiz'e sorarız inşallah. Bir sonraki programımızda buluşmayı ümit ederiz. Allah'a emanet olunuz, hoşçakalınız. Biz yaratan Rabbim emanet olunuz efendim.